729, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in vefatı ve Hazreti Ebu Bekir'in hutbesi, evet, Hazreti Ebu Bekir devesinin sırtında sunuhdan geldi, mescidin kapısında indi, üzüntülü olarak Resulullah'ın hanesine yöneldi, kızı Ayşe'nin evine girmek için izin istedi, içeri girdiğinde Hazreti Peygamber vefat etmişti ve yatağının üzerindeydi, kadınlar onun etrafında bulunuyorlardı, yüzünü kapatmışlardı, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in yüzünü açtı, dizüstü çöktükten sonra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 nefsinden başkasına saldırmış sayılmaz, dedi, sonra Hazreti Ebu Bekir beraberinde muhacirler olduğu halde Hazreti Peygamber'in hanesine yöneldi.